Bismihi subhâne ve emmî şeyin illâ yüsbihu bihamdih. Esselâmu aleyküm ve rahmetullâhi ve berekâtühü ebeden daima. Şu kainat semasının grubu olmayan manevi güneşi Kur'an-ı Kerim, şu mevcudat kitabı kebirinin ayatı ı tekviniyesini okutturmak, mahiyetini göstermek için şu aları hükmünde olan envarını neşrediyor. Beşer'in aklını tenvirle sırat-ı müstakimi gösteriyor. Beşeriyet aleminde her fert, hılkatındaki maksatlar ve fıtratındaki arzular ve istikametindeki gayesini o hidayet güneşinin nuruyla görür ve bilir. O hidayet nurunun tecellisine mazhar olanlar kalp kabiliyeti nispetinde ona aynadarlık ederek yakınlık kesmeder. Eşya ve hayatın mahiyeti o nurla tezahür ederek ancak o nurla görünür, anlaşılır ve bilinir. Ezeli güneşin manevi hidayet nurlarını temsil eden Kur'an-ı Kerim akıl ve kalp gözüyle hak ve hakikati görmeyi temin eder. Onun nurundan uzakta kalanlar zulmette kalırlar. Zira her şey nurla görünür, anlaşılır ve bilinir. İşte şu hakikatin manevi ve sermediği güneşi olan Kur'an-ı Kerim'in nur tecellisine bu asrımızdan nur ismiyle müsemma olan Risale-i Nur'un şahs-ı manevisi mazhar olmuştur. O nurlar ki zulmetten ayrılmak istemeyen yarasa tabiatlı, gaflet uykusuyla gündüzünü gece yapan sefahet perest aklı gözüne inmiş, zulmette kalarak gözü görmez olanlara ve yolunu şaşıranlara karşı, projeksiyon gibi nurlarını iman hakikatlarına tevcih ederek, sırat-ı müstakimi büsbütün kör olmayanlara gösteriyor. Nur topuzunu ehl-i küfür ve münkirlerin başına vurup, ya aklını başından çıkar at, hayvan ol, yahut da aklını başına al, insan ol, diyor. İlim bir nur olduğuna göre, Risale-i Nur'un ilme olan en derin vukufunu gösterecek bir iki delile kısaca işaret ederiz. Evvela şunu hatırlamalıyız ki, Risale-i Nur, başka kitapları değil, yalnız Kur'an-ı Kerim'i üstad olarak tanıması ve ona hizmet etmesi itibariyle, makbuliyeti hakkında bizim bu mevzuda söz söylememize hacet bırakmıyor. Biz ancak ilim erbabı nazarında, Risale-i Nur'un değerini belirtmek için deriz ki, Risale-i Nur, şimdiye kadar hiçbir ilim adamının tam bir vuzuhlat ispat edemediği en muğlak meseleleri, gayet kolay bir şekilde en basit avam tabakasından tut da en yüksek havas tabakasına kadar herkesin istidadı nispetinde anlayabileceği bir tarzda, şüphesiz tam ikna edici bir şekilde izah ve ispat etmesidir. Bu hususiyet, hemen hemen hiçbir ilim adamının eserinde yoktur. İkincisi, bütün nur eserleri, Kur'an-ı Kerim'in bir kısım ayetlerinin tefsiri olup, onun manevi parıltıları olduğunu her hususta göstermesidir. Üçüncüsü, insanların en derin ihtiyaçlarına, kat'î delil ve bürhanlarla ilmi mahiyette cevap vermesidir. Mesela, Allah'ın varlığı, Ahiret ve sair iman rükünlerini bir zerrenin lisan-ı hal ve kal suretinde tercümanlığını yaparak ispat etmesidir. En meşhur İslam felsefalarından İbn Sina, Farabi, İbn Rüşd bu meselelerde bütün mevcudatı delil olarak gösterdikleri halde Risale-i Nur o hakikatları bir zerre ve bir çekirdek lisanıyla ispat ediyor.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 İman hakikatlerini ilmel yakîn ve aynel yakîn ve hakkal yakîn derecelerinde inkişaf ettirir. Yedincisi, Risale-i Nur esas bakımından bütün ilimleri cami oluşudur. Adeta ilim iplikleriyle dokunmuş müzeyyen bir kumaş gibidir ve şimdiye kadar hiçbir ilim erbabı tarafından söylenmemiş ve her ilme olan vukufunu tebarüz ettiren vecizeler mecmuasıdır. Misal olarak birkaçını zikrederek, heyet-i mecmuası hakkında bir fikir edinmek isteyenlere, Risale-i Nur bahrına müracaat etmelerini tavsiye ederiz. 1- Sivrisineğin gözünü halk eden, güneşi dahi o halk etmiştir. 2- Pirenin midesini tanzim eden, manzume-i şemsiyeyi de, o Tanzim etmiştir. 3 Bir zerreyi icat etmek için bütün kainatı icat edecek bir kudreti gayri mütenahi lazımdır. Zira şu Kitab-ı Kebir-i Kainat'ın her bir harfinin bahusuz zihayat her bir harfinin her bir cümlesine müteveccih birer yüzü ve nazır birer gözü vardır. 4 Tabiat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 ve kudret ona vücudu hissi giydirmiştir. Ve bir seyyâle-i latifeyi o cevhere sadef etmiştir. Ve hakeza binlerce vecizeler var. Elbaki, huvelbâkî, Üniversite Nur Talebelerinden Mustafa Hilmi Ankara Üniversitesi Nur Talebelerinin bir mektubu. Aziz Sıddık kardeşlerimiz! Mektubunuzdan,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 ve devamlı olarak müsait vakitlerimizi boşa gidermeden okumak ve yazmak en büyük bir ibadet ve zevk kaynağıdır. Hal ve istikbalin ve biz gençlerin çok leziz ve ihtiyakla alacağı gayet nafi ve vafi bir ilaç ve bir tiryaktır, bir manevi kurtarıcıdır. Bu katî hakikatler meydandayken ona bütün kuvvetimizle sarılmamak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 çok aziz, çok mübarek, çok müşfik, çok sevgili üstadımız Hazretleri. Risale-i Nuru, himmet ve dualarınızla dikkat ve tefekkürle okudukça bu muazzam eser külliyatının tılsımı kainatın muammasını keşif ve halleden bir keşşaf olduğunu, hal ve istikbalin bir mürşidi ekberi ve bir rehberi azamı olduğunu yine dua ve himmetinizle idrak ediyoruz.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 Evet, Üstadımız Hazretleri, Risale-i Nuru dikkat ve tefekkürle okumak nimeti uzmasına nail olan biz bir kısım üniversite gençliği, bir hüsnüzan veya bir tahminle değil, tahkiki ve tetkiki bir surette sarsılmaz ve sarsılmayacak olan ilmel yakın bir kuvveti imaniye ile inanıyoruz ki, zemin yüzünün bu asra kadar görmediği bir vahşet ve dehşetin sebebi olan Dinsizlik ve ilhadı, bediüz zaman ortadan kaldırmaya inayeti hakla muvaffak olacaktır. Bizim bu kanaatımız, saftilane veya tahminle değildir, ilmi ve delile müstenit bir iledir. Bunun için muarız olan dahi bu hakikatı kalben tasdik edecektir. Du'a ve şefkat buyurun, Kur'an ve iman hizmetinde fedai olalım.